Bugün üçüncü rükündeyiz. O da nedir? Kitaplara iman. Rükün derslerinde de toplam dersler serisi de on dokuzuncu rükün derslerindeyiz. İmanın rükün dersleri on dokuzuncu derstayır. Kitaplara iman birinci ders. Evet. Şimdi iman dedik nedir? Ehli Sünnet'e göre iman.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 Kalpte itikattir. itikattır, inanç. Kavulün bil bilisem, dilden söylemdir, ikrar ediyorsun. Yani ben bulara bulara inanıyordum. Allah'ın emirlerini yerine getiriyorum. Sınırlarının önünde duruyor. Sonra hemen onu bil cavarih. Cavarih nedir? Hazalarla da o emirleri, yasakları yerine getiriyorsun. Bunun adı ne oldu? İman oldu. Eydir bu imandan.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 ona yönlenip ona ibadet edeceksin. Bu nedir? Kulluktur. Allah onu hiç yarattı. İyidir Allah boş başını bırakmadı, kulluğu yarattı. Kulları yarattı, başlarını boş bırakmadı. Bunun yanında ne yapar allah Teala? Bunların rızkını verir, hayatını verir, sağlığını verir, tehliçeden melekler gördün kurur oraları. Bunun yanında allah Teala bunlara elçi gönderir.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 her yasak şeyi ne yapar? Ha? her yasak şeyi nefis, nefis ister merakından. Şeytancağırlar yavuşta işte böyle. Bu da Hazret babamız Hazret Adam'ın oldu. Bin bir çeşit cennetten nimet biraz yasak geldi ne ile? vasvasesiyle. İşte bu vasvasa müminlere de geçerlidir yer üzerinde. Onun için buna dikkat edeceğiz. İşte bu kitaplar.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 Böyle olursun. Bu yola gitsen cehennemin yoludur. Bu şüphete uysan cehennemin yoludur. Onu da öğretiyor bize. Allah Subhanahu ve teala. Dünyanın ahli sünnet alimi düğürler Allah'ın kitaplarında dünyanın ve ahiretin heyri var. Yani kitaplara uysak bu dünyada mutlu yaşarız. Ahirette de mutlu oluruz. Dedikçe Ahl-i sünnet ne demiş? Diyorlar ki bu dünyada bir cennet var. O cennete girmesen ahiretteki cennete giremez. Eydir bu dünyada cennete girmek nedir? Allah'ın emrine uyu cennettesiniz. Bak Allah'ın emrine uyanlar mutludur. Ve çadırda uyursalar. Ve lev ceza konudaysa. Mutludur. Mutluluk kalptedir. Elbisede değil, parada değil, evde değil. Mutluluk kalptedir.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 Ama Kur'an-ı Kerim'de bazını bize bildirmiş, biz oları biliriz, olara iman ederiz. Olara geleceğiz ki, Tevrat'tır, İncil'dir, Zebur'dur, Bu Hangisi zikrolmuş Kur'an'da? Bulara inanırız. Sünnette bulara inanırız. Onun haricinde allah Teala isim vermemiş ama ne demiş? Kitaplar indirdi. Çokluk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 Diyor ki Amenel Resulü Zaten bu Bakara suresi 285 Amenel Resulü biliyorsunuz. Hepimiz camilerde bunu yazsın namazından sonra duyuyoruz. Ki bu sünnettir. Amenel Resulü her mümin gece uyumadan önce okuması lazım. Ama bizler ne yapmışız? Aynen kumut hesabında e asıl da bunu gece evde okuyacaksın sen uyumadan önce. Biz camide zaten insanlar duyular okuyamıyor.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 Allah'a imamda da bunu kullandık delil olarak meleklerde de kullandık kitapta da kullanıyoruz bundan sonraki resullarda da kullanacağız. Diğer ki rükün esas nerede var? Diğer ayetlerde var. Yomul Akhir ve kadri hayri ve var. Evet. Bir diğer ayette Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Suresi birinci ayette diyor ki elif lam ra Kitabı anzalna hü ilek lü tuxrja nasa mina zlumati ila nur biadni rabbihim ila sırat el aziz el hamid. Ki, bu kitabı senin üzerine indirdik insanları karanlıktan nere aydınlığa? Yani karanlık neye cinayettir şeytanın o dalalat yolunu? Şeytan seni yoldan dünyaya ele geçirmiş Şeytan? Nere çıkartır sizi müre.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 Allah Subhanahu Taala Bakara 166. ayette şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Kulû emennâ." Deyin, mümin iseniz deyin iman ettik neye? Billahi. Allah'a iman etti. "Ve mâ unzile ileyne, bize indigimize peygambere indirinde yani. Ve mâ unzile ile İbrahim İbrahim'e İbrahim'e ve İsmaila ve İshaka ve Yakuba ve Asbaati. Bunlara ne indiyse onları iman ederiz. Ne inmiş? Allah'ın emri inmiş. Kitaptır, süftür, emirdir. Bunlara iman ederiz. Ve ma utiya Musa ve İsa Musa ve İsa'ya verilen iman ederiz. Onlara ne verildi Tevrat, İncil. Ve ma utiya rabbihim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 Nedir? Dalalet yolundadır, azap yolundadır, şeytana uymuştur. Ahirette de cehennemdedir. Şunu da Rabbil Alemiz Nisa şurasında 166. ayette şöyle buyuruyor. ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Ey iman edenler! اَمِنُوا ve وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي اَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ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 Hepsine iman ederim ondan sonra adım mumin olur. Ama bak burada allah Teala vurguluyor, İmanınız devamlı kalması için ben iman ettim tamam ben girdim sizin alana bitti. Hayır öyle bir alan yoktur dünelde. bu cennettedir. Cennette girdim bitti artık. Aynen iman üzerinde, ahirete kadar devam edersen aynen nimet üzerine devam edersen ne eksilir ne artar.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 Bak peygamberdir. Bülüyle onlar sahildir. Sihir şeydir. Gerçek gibi gösterir. Bu var. Hakikattir bu. Onun için ölçüsü nedir bunun? En büyük ölçü nedir? Hemelle bakacaksın. Şeriate birebir uyuyorsa o keramettir. Uymuyorsa o deccelliktir. İster adını sihirbaz koy. ister adını ne koyursan koy. Evet.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 rasullerine ve kitabı'l-lezî enzele alâ resûlihi peygamberine indirdiği yani Muhammed'e indirdiği Kur'an'a ve kitabı'l-lezî enzel min kable ondan önceki kitablara iman edin. Ve kim Allah'a ve meleklere ve meleklerine ve kitaplarına ve elçilerine ve ahiret gününe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 Buranın ölümü neredir? Ebedi ataştır. Bir kısmı da zen ne diyor? term yaptı yani u dönüşü yapıyor. Geliyor nereye? Sırat-ı üzerine iç geliyor. Bu da çimdir bidatçilerdir. Allah'ın Allah emretmediği meselelerden yakın düşüyorlar. İbadetler ortaya koyuyorlar. Bunlar da dalalen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 Dedik İbrahim sırasında e, dalaletten aydınlığa çıkartmaktı. Yani sen sahrada da olsan dalalettesin ki şeytanın yoluna uymuyorsun. Ne zaman aydınlığı bulursun? Yok ciddi filan vilüsüfun filan bilmem e, düşünce adamın kitabını okurarak ben hak yolu bulayım. Okursan Allah'ın kitabını seni hak yolu hak yola götürür. Onun için hak yolu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 Ehl-i cevap, Kur'an'dan önceki kitaplara imanı mücber olduğuna itikad eder. Bu da kalp ve dil ile ikrar etmektir. Kur'an'a imanın ise tavsili iman olması gerekir. Bu da kalp ve dil ile ikrar etmek, içindeki emirlere uymak ve küçük büyük her meselede onu hakem kılmaktır. Evet. Şimdi bu kitaplar nedir? Nereden bu kitapları tespit ediyoruz biz dedi? Kur'an sünnette.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 eydir bu kitaplar nelerdir dedik Tevrat İncil ha Zebur bir de Suhuf bu dördü zikredilmiştir. Tevrat nedir? Birinci, Tevrat en büyük kitaplardan birisidir. En büyük kavma değinilmiştir. Tevrat Allah'ın kitabıdır. Çime inmiştir Musa aleyhisselam'a. Musa aleyhisselam kimin e, şeyidir? peygamberidir. Beni İsrail'in peygamberidir. Beni İsrail ya bütün de Yahudi dediklerimiz. Allah Teala bu kitabı Hazret Musa'ya indirdi. Hazret Musa'dan da bir özelliği var. Allahu Teala Kelimullah derler onu. Nedir? Allah Teala onuyla konuştu. Allah Teala sadece Hazret Musa'ya bu özelliği vermiş. Onunla bu dünyada konuşmuştur. Onun için Hz. Musa'ya ne derler? Kelimullah. allah Teala o müjdeyi, o şeyi ona vermiştir. Şimdi bu kitapta ne var? Tevrat'ta, diğer kitaplar gibi, itikat meselesinde bütün peygamberler nedir? Eşittiler. Aynen itikatla gelmişler. Tevhid meselesinde bütün peygamberler hepsineyle gelmiştir? Tevhid diniyle gelmiştir. Allah'ın isim sifatları, cennet, cehennem, e, itikat meseleleri, melekleri meseleleri, kitapların meseleleri, he, ahiret gününü anlatmak, mizan, kabir azabı vs. bütün meseleler Tevrat'ta yazıyor. Aynen Kur'an'da yazdığı gibi. Sadece Tevrat'te Hz. Musa'nın bizimle farkımız nedir? Şeriat farkıdır. Halal haram meselelerinde bazı meselelerde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 biz tavratı indirdik diyor ne diyor fihi <fî> huden <ha> huda fiha huda ve nur onda huda hidayet yolu ve nür var içinde yahkumu biha'nbiyun hazret Musa'dan sonra gelen peygamberler onunla hükmederdi elledine eslemu lilledine hadu ve rabbaniyun ve ahbara bima ustuhfizu min kitabillah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 Ne zaman bozulmuş? İşte peygamberlerden sonra bozulmuş. Yahudiler ne dediler? Üzer Allah'ın oğludur. Allah'ın sıfatlarını değiştirdiler. Allah onun için kafir hükmetti onlara. Hristiyanlar ne yaptılar? Hz. İsa Allah, Allah'tır dediler. de dediler oğludur. Değişil değişik itikatları var. Allah subhanahu ve teala onları da tekfir etti. Çünkü Kur'an'ı değişiyorlar. Evet. Onun için ee, aynendir. Bu kitaplar Taurat Taurat'ta hatta ne var? Taurat İncil'de de bütün peygamberlerde ne var? Ahır zaman peygamberin celişinin haberi var. Ahır zaman peygamberi kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Taurat'ta haber verilmiştir. Ne demiş? Allah subhanahu teala, Hazreti Musa diyordu, he? bazen Beni İsrail'e kızıyordu. Diyordu, siz bana uymuyorsunuz ama akhir zaman peygamberin atbağı onu öyle uyarlar ki bir karış onun sözünden çıkmazlar. Onlara ne yapıyordu? Hazreti Musa örnek gösterirdi ashab-ı İncilde İncil'de Fatih Suresi geçtiğinde, Fatih Suresi'nde geçiyor Muhammedun Resulullah vel-dîne ma'a ve şiddâ alel kuffâr, âmâ beynehüm. Dür ve İncil'de örnekleri böyledir. Ashab-ı Kiram'ın şeyleri var, vasıfları var. Hazret Musa örnek gösterir Ben İsa'yı. bak, akhir zamanın peygamberin etbağı böyle uyar, siz niye neyiniz var uyumuyorsunuz bana? Sağ diyor sola gidiyorlar.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 Çünkü hak etmişler cezayı. İncil'de de İncil'de de öyle anlatıyor ashab-ı kiramın şeyini Hazret İsa bunları gıpta eder. Allahu Ekber. Peygamber ashab-ı kiramın gıpta ediyor. Mekanelleri Allah yanında, ittiballerini gıpta ediyor. Ya, ya Rabbi beni de onlardan yaz diyor Hazret İsa. Allah Teala de peygamberin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 Aşhab-ı Kiram gibi. Gayr-ı Yahudiler gibi değil, dalalete düşen Hristiyanlar gibi değil. Hristiyanlar samimidler ama e bizim ümmetin ehli bil'ati gibi çor çoruna gidiyorlar. İncil'de de bu var. Onu da Allah Subhanehu ve Teala Maide suresinde 46. ayette şöyle açıklıyor. Ve kaffeyne ala atahih o peygamberlerin eserinden izinden kimi gönderdik? Bi'ise ibn-i bi Meryem. Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Musaddiqan lima beyne yedeyhî Elindeki olan İncil neyi devam ettiriyor? Minat tevrati Tevrat'ı devam ettiriyor. Şeriat-i tavratın uzantısıdır. Tabi e, dini tavratın uzantısıdır.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 Allah'ın ayetini küçük az bir paraya, değersiz bir paraya satarlar, satın alırlar. Dürücü mücddıca lima bin yediği min el Tauratı vuhdan ve muağiza tanlil Bak muağiza da var muttakinlere. Allah'tan korkulan öhütler var.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 İşte Davud Aleyhisselam'a da ne verildi? Zabur. Bu da İsra Suresi 55'te وَاَتَيْنَا دَاوُدَا زَبُورًا يَنْدَا وَاَتَيْنَا دَاوُدَا زَبُورًا وَاَتَيْنَا دَاوُدَا Zaburan. Davud'a da zaburu verdik. Eğilir bu zabur'da ne var? Biz Allah anlatmıyor ne var? Ama diğer Allah'ın kitaplarında diyor nedir? Aynen Tavrat İncil gibi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 Yok pardon, Necim surasında Allah Subhanahu Teala diyor ki 36. 37. ayette Em lem yunab ba bima fi suhufi Musa ve İbrahimel ladi vaffa Musa'nın sahifesine haber verilmedi size diyor. Yende yani İbrahim. Sonra diğer sırasında ne veriyor Rabbil Alemin? ki, innâ hâzâ lâfi sūhûf ve Musa. Bu Kuran'daki Kuran'daki anlatıyor meseleleri aynen söyler. Suhuf İbrahim'de var, Suhuf Musa'da da var. Gördünüz mü? İtikat aynendir. Bütün peygamberler La ilahe illa etmiş, davet etmişler.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 Biz bunu övünürüz ama buna davet etmeziz insanlar. Benim ırkım filan ırktan üstündür demeyiz. Ne deriz? Millet İbrahim hepsinden üstündür. Millet İbrahim'i de kim temsil ediyor bir günde? İslam dini. Çünkü Resulullah diyor ene davet İbrahim. Ben İbrahim'in hakiki davetiyim. Benden önce gelen, olar da davetidir ama olar bozulmuş. Onun için bu kitaplar Rasulullah geldiğinde bozukuydur.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 Nasıl oğullarını bilir ayette geçtiği gibi nasıl bir insan bu benim oğlumdur eminim böyle emin idi Allah Teala diyor peygamberdir ama inkar Evet. Ondan sonra bu kitapların en azimi ne dedim azimi? En üstünü. He?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 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق senin üzerine hakla hak olarak ve hakla kitabı indirdik musaddıkan limâ beyne yedîhi men el kitâb bütün elindeki kitap bütün kitapları devamıdır ve tasdikidir ve muhayminan alayhi muhayminan alayhi olanın üstündedir yani Allah Teala diyorsa bu bu söz, son sözüm oların üstündeyse bitti. Yani en son sözü itibar olunur. Muhaymindir oların üzerine. Muhaymind üstün diyor yani. Oları nesk etmiştir. beynehum بَيْنَهُمْ بِمَا Allah. Oların da arasında sene indiğinle hükmet. Artık eskiler geçti. Onun için Hazreti Ömer geldi. Hazreti Ömer deyip geçmeyin ha. Hazreti Ömer cahiliyette Elimizin sayısı kadarı meccede okuyup yazarlık var yazanı var ise bir Hazret Ümen'iymiş. okub yazarı olan bir zat idi. Bir gün elinde baktı Resulullah bir sahife or böyle. Bu nedir Ömer dedi? Dedi bu Tavrat'tan bir sahifedir. Ne yapıyorsun onu? Dedi göz atayım benim içinde ne var ya. Resulullah çok sınırlandı onu. Ey Ömer dedi. Vallahi dedi yok Tevrat elindeçi. Musa bu günde olsaydı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 Kur'anı indirirken ne yaptı? Kur'anı heves etmesine söz verdi. İnna nazzeln el ve İnna lehu Biz Kur'an indirdik, biz ona mukayet oluruz. Onun için bugüne kadar Kur'an içerisinde bir fetihi çesre yapamamışlar. Hiçbir şeyini değiştirmemişler. Hatta Kur'an içerisindeki kıraat çeşitleri bizde olduğu gibi elimizde duruyor.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 Biz bu kitaplara nasıl inanırız? Dedik bu kitaplara genel bir şekilde inanırız. Biz mükellef değiliz. Tevrat'ın içinde neler var, bütün detayına inanarız. Hayır. Biz inanırız. Tevrat'ta bu bu bu meseleler var. İtikad meseleleri dediğimiz aynen bizim itikadlarımız var. Genelde bu tavrat Allah'ın kitabıdır. Buna inanıyoruz. Ama detaylarına mükellef değil mi? Değiliz inanmak.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 Allah'ın nebi yine ve başşiriye Allah Teala olara peygamberleri gönderdi müjdeici ve öüt verici ve enzelmeul kitabe bil hakkı bu da kitabı hakkle indirdi Liah kumu Liah kuma Beynin nasi aklı indirdi insanların arasında onları talimat verirler, onu da hükmetler fi mhtaleftu fihi aralarında olduğu ihtilaflarda onun için biz buna böyle inanırız Allah peygamberlere çitap indirmiş içinde de ana çizgisiyle ne var müjdeleyiciler he ve öğüt vericidler. yani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 Çele kaparmayı bize nasip et. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalilin. Nebiyyina ve habibina ve qidwatina Muhammedin ve ala ve